Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Allah yoluna davet etmek. İnsanlar kendi kendine hak yolunu bulamazlar. Bu için Mevlamız Peygamber gönderiyor, göndermiş, kitap göndermiş Mevlam. İnsanları mutlaka uyarılması gerekiyor. Önce inşallah bakalım Peygamberimizin davet metoduna. Rabbim buyuruyor bizlere ağızda 45-46'da. Bismillahirrahmanirrahim Ya eyühen nebiyyü Allah buyuruyor. Hey nebiyy zişan Yüce Peygamber Peygamber dedi ki ya peygamberimizin kişilerini, azametini üretmek için. Ey Nebi Zişan, peygamber inna ersennake seni bir isa gönderdik. İrsal gönderdik. Yani seni olarak gönderdik, insanlara. Bu adet ki yani peygamberimizin Üç görevi biliriyor. Üç görevi. Bu ayet-i geremeden tabi. Biri şahiden, ümmetin amelle şahit olarak. Yani kimler, peygamber daveti geldi, kim karşı geldi? <gülüyor> Mübeşiren, mübeşir, müjdeleyici. Müjdeleyici ben. Kimleri? Peygamber'in davetine koşanlara müjdeleyici böyle. Nedir müjde? Tabi para buldu yorumlarında. Cennet müjdesi, Cennet böyle. Yani geçi dünyada geçici dünyada Peygamber'imizin davetine koşanlara Mevlam ahiret aleminde ebedi cennetini veriyor. Ve nezira bir de nezir kokutucu olarak böyle. Kimler? Bunlar da Davete gelmeyenler böyle. Ebu Cehiller, Ebu Leyebler ve bunların nesilleri kıyamete kadar böyle. Bunlara karşı peygamber görevi inzar. Uyarmak, korkutmak bunlarla böyle. Ne var bunun Allah korusun? 3-5 gün dünyada gezerler, koşarlar, belki zevk yaparlar. Ama sonu kefen, ölüm, mezar böyle. Sonra mahşer, sırat ve son nokta cehennem alabildi. Yani değer mi? Değilmez mi? Değilmez mi? Mi? mi? Ben şahsen bazen düşünüyorum da, hasıl saadeti. O dönemde erişenler, bekiller yani. Ebu Cehiller, Utbeşebi gibi Mekkeliler büyükler imkanını kaçırlar, fırsatı kaşığırlar. Böyle. İnatçı yaptılar böyle. Kutperiş yaptılar. Fakat ne oldu? Bir küsür seyden beri azap yedir kabrinde. Azap var böyle. Dokar azap daha böyle. Ve Mevlam buyuruyor en önemlisi şey de veda ilallah veda ilallah Dâiyen da davetçi olarak. Dâiyen da davetçi olarak. E, bir birebir de davet. Kime? İlallah, Allah diye davet böyle. Allah'a davet ediyor. insanlara böyle. Yani kendine tapındırmıyor. Böyle. Bir çıkarı yok Peygamber'de. Hiçbir şey yok böyle şey. Neden ki mektim müşrikleri kendi aralarında Dediler, Muhammed yetim büyüdü, fakir yoksul büyüdü, evlendi ama hanımşı, yaşlı hanımı, kendisi çok yaşlı. Belki de eller, parada gözü var, almak istiyor. Geldiler peygamberimize dediler ki, ya Muhammed, misin acıyorsun, haşa ne oldu? Hasten yetim büyüdün. Yoksul büyüdün, garip büyüdün, getirdin, kalkıldın. Evlendin ama hanımın çok yaştı. Biz eller aramızda para toplayalım, işsizlerin parasına verelim. İşsizlerin genç kızını evlendirelim. Eğer gözün varsa böyle bir bahşe olmak, reyat olmak gözün varsa Kureyus reyatıysa oldular böyle. Ama bu İslam davasından vazgeçemedi Peygamberimize. O günün koşullarında insanın ulaşabileceği en iyi bakan böyle. İstediği kadar para topluyor. Para. Altın, gümüş. Evrenci istediği kızlar önecek. Reis olacak. Ne burali samadretleri? Bir eleme güneşi. Bir ayı verseniz ben de şu kâhına, evrene, sultan yapsanız ya buna den bu tarafa. Tabi peygamberin ne olduğunu bilemiyenler, manevi ruhsal cehalet yoksul olanlar, onları her şeyi madde ölçüyorlar böylece. Ve siraj münirah bizniye Allah izniyle ve siraj kandil demektir. Münir duruşa çıkan kandilize gönderilir. İstigamerin görevi, baş görevi nedir? İnsanları Allah'a cilircağına davet etmek. Davet Allah Mevla böyle. Peki ne yaptı Peygamber Aleyhisselam Hazretleri? Önce Mekke dönemi, 13 yıl, 3 gün 5 gün değil mi? 13 yıl Mekke dönemi böyle. Zaten yetim büyüdü, yoksul büyüdü, garip büyüdü. Öyleyken, Peygamberlik verildi ama ne başladı? Baskı, baskı. Zulüm. Beklemişler hep böyle. Yani her türlü kötülü yapma kalkışta her şey peygamber böyle. Sonra Medine'ye göç edildi. Şey edildi. Ama Peygamber Aleyhisselam Hazretleri oturmadım meşgide bir postaki üzerine. Evinde rahat et amadı o tabi. Bir gece dua et ya kuru af yemedi o tabi. Bir yani binlerce sahabesi oldu. Bediye de İslam devleti kuruldu, devrin başı oldu. Fakat bir odacığı vardı, tek odacığı böyle. Yeri yapışık. Isbade o. Oturma odası da o. Salona da o. Yatak odası da o mu? Her şey peygamber. Allah'ın Resulü, Hatem-i Enbiya, bir peygamber, diğer başkanı, bir tek odacık, bir tek odacık böyle. Hepsi oda. Hepsi oda, hepsi şesine. Ama oda bile şöyle kana karan su içemedi o mu? Kanı doyuramadı, Eşinle, hanımınla rahatça yatamadı şey o da bile böyle. Görevi var. Allah'ın peygamberi, Resulü uzam. Allah'ın tevâkimi hocala böyle. O kızgın çöllerde, çöl yanar gün ızdıyarlar gibi çöl böyle böyle. O taşları yandı mı, ısındı mı taşlar? Çöl taşları çok karadır o taşlar. İddialar tar karadır orada. Yandı mı onlar? Öyle yakar ki onları mı? Hızın çöllerde. O zaman yol yok. Kırma araba yok mu? Uşak da yok. Deri üzerinde. Eğer su ne yapacak? İşte yanında götürüyor su. Su kabı ne? Deri. Kapı, deri. O su çölü ısınıyor. Altmış dereceyi uyusun. Bir de derideki su koku yapıyor. Koku yapıyor. Yani Kokmuşsun, sıcak ıs, suyu. Onu içecek böyle. Yanında kuru arpa ekmeği var. Taş gibi olmuşlar böyle. Onu yiyecek. Kızıl köylerde Peygamberin Arp Aleyhisselam Hazretleri dolaşıyor. Böyle kabile, kabile böyle. İnsanı davet ediyor, kurtarışıyor böyle böyle. Bir peygamber cehennemi görüyor muhtemelen. Yani dünyadayken cehennemi görüyor böyle. Gözünü görüyor cehennemi o azabı görüyor Peygamber. İnsanları kurtarmak çalışıyor. 50'ye geldiği kadar. Yani zamanla yarışarak böyle. Zamanla yarışarak Peygamber. Eğiline döndüğü zaman da gece gene uyuyup yatamıyor böylece. Hatta bir gece yolculuk eve geldi. Ayşe Vaden'in bekliyor kendisini. Hasretle bekliyor. Ona kavuştu. Dedi ki ya Ayşe İzin verirsen dedi. Böyle cenab kulluk edeyim. Yorgun ağabeyim böyle. Yani devletin başı ordu komutanı evli aile reisi hem büyük abiz zahit muhtemelen böyle. Bir de ulaşamadığı yerler var peygamberimiz o dönemde tabi. O bir imkanlarıyla. O radyo televizyonu böyle haberleşme böyle. O günün imkanda tek de var teknolojiye mektup. Allah mektup bende. Özeri kuruyla göndermek. Peygamberimiz ondan da yaralandı o kadar. Altı hükümdara Bizans bir an içerisinde o günün en büyük devlet adamlarını altı hükümdara özel mektup gönderdi. Onları İslam'a dağıt eder. İşte bu nedir bize? En büyük örnek Beyler'in buyurduğu gibi Allah'ın Resulü arası Muzet'e kıtırılır. İslam davasına sahip çıkmak, din benim dinim demek, din için çalışmak, çabalamak. E, günümüzde de ne yapmak lazım? Günümüzde de demek ki o gün imkanların en üstünü mektuptu. Ancak Ölümüzde elhamdülillah imkanlar çoğaldı böyle. Diaknozir çoğaldı. Buna yaralamak gerekiyor İslam vermek için. Bir hadis okuyun inşallah. Hadis tabir önünde. Mastaka el-Naslu misadakati eftalem-i elm-i yün-şerru En eftal sadaka eftale min ilmin yünşeru en etatadaka neşri yolla yayılan ilim neşriyatla mı demek? Ne gemi yapıyor? Neşriyatla böyle. Yani kitabeyle, tabi basılı yoluyla, internetle neyse böyle basılı neşriyatla yayılan ilim en büyük sadaka bu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri 23 yıl peygamberliğe. 23 yıl peygamberliğe. Buna deniyor aslı saadet. Asır yüzlü anlamına geliyor. Saadet mutlu bir asır böyle. Yani cihanın görmediği öyle mutlu, huzurlu bir asır, aslı saadet böyle. Her şeyin bir sonu var ama hani dünyada ancak baki, kul baki Allah geleceği görüyor. Peygamberimiz Hazreti Ali Veda Haccinde Arafat'ta hutbeşi okudu, okudu. Hutbe okudu Arafat günü Arafat'ta deve üzerinde. Hutbe okudu. Yani kitap okumadı, konuşuyor. Yani, kitap okuttu Resulullah. Uzunce şey oldu. Peygamberimizin bu konuşmasında bir veda mesajı anıldı sahabeler. Konuşmasında bugün adı ne oldu? Veda hükmesi oldu böyle. Adı oldu böyle. Dehvim Aleyhisselam Hazretleri, uzunca bir konuşma yaptı. Ümbetini artık vedasını böyle şifre olarak yaptı. Sonra şöyle buyurdu. Hel bellavtu ya eshabi Eshabım size ben ilahi emret tebliğ ettim mi? ettin ya Resulallah hep bir ağızdan. Yüz küsur bir sahabe vardı bir o ağaçta. Yine sordu hel altı ya eshabim ben size bunu tebliğ ettim mi uyurdum mu aldı emirlerini ettin ya Resulallah durdu tekrar sordu alın cevabı aldı. Mübarek iki açtın sen böyle. Allah'ım şahit ol Allah'ın şahit ol, şakıbunah teremler. Neden bu teremler? Çünkü mahşer yerinde peygamberlere de bu tebliğ görevinden sorguş olacak, sorgulamayacak peygamberlere de. Önce Rabbim cebaya soracak. Ya Cevrail, gitir ya adamları, gitir Cevrail. Allah onu korkutmadılar. Kucuk Rabbim ey Cevrail ben sana Kur'an'ı ayet ayet süre süre verdim. Habibime Muhammed'ime götür diye. Bu gün yaptın sen? Yaptın ya Rabbi. Yaptın ya Rabbi. Rabbim peygam soracak. Ya Muhammed Aleyhisselam Cevrail sana bu kitabı tebliğ ettim mi? Vahik ettim sana. Betirir ya Rabbi, betirir ya Rabbi. Peki sen ne yaptın? Kaldır mı sende? Hayır ya Rabbi. Işte. Ya Rabbi, şey, gücümün sonuna kadar kullandığım gücümü böyle. Ya Rabbi, zamanla yaraşayım ya Rabbi. Uykumu, her şeyini terk ettim. Bir kişiye daha bunu duyurmak için. Tabi Mevlam bunu biliyor. Bu çok kısa olacak. Peygamber hakkında tabi çok kısa olacak böylece. Ama peygamberin de her günene bundan bir soru olacak cevabıydı. Her günene Sonra tabii peygamber Ali zaman dedi ki, vedahcından sapıyorum yaşamadım. Birkaç ay yaşadı, görünümü bitirdi. Meleği ayla deniyor böyle. Cemre'den bulunduğu yer, yani ruhu pakileri mübarek oraya uçtu gitti tabii. Dene gitti. Dinkine kime kaldı? Şevdi sahabelere kaldı. Sahabelere kaldı bu din. Sahabeler. O sahabeler ki Resulullah aşık yanıyor, aşk yanıyorlar. Her biri böyle. Medine aşıklar. Ukraya Medine seviyorlar böyle. Ne yaptı bunlar? Ama din onların omuduna kalınca İslam bayrağı sancı onlara teslim olunca midene duramadılar. Dağıldılar. Yeryüzüne dağıldılar böyle. Bak, Eusman Hazretleri İstanbul'a geldi. Sulara kadar geldi. Yaşlıyken böyle, hastayken böyle. İzantil hastalığı vardı. Öyle ki bak, ta İstanbul'a geliyordu. Böyle. Sahabe ne yaptı böyle? Yeriler dünyaya böyle. Amaç, ülkede fecetmek gibi böyle. Sürme değil. İnsanları kurtarmak muhtemelen böyle. Ne işi ne oldu? Önceleri İslam ordularına karşı çıkardığı müşrikler, yani askeri baktılar ki Allah Allah İslam böyle bir adalet deyin ki öyle güzel deyin ki aslında onlar davet sümbürlüyormuşlar. Ağır ve giderlerle. İslam'a koştular böyle. İslam böyle. Bir Devlet olan İslam devleti Cihan devleti oldu. İnsanların katil mi ilan dedi böyle. Katil oldu böyle böyle. Çünkü bir yer bir oldu sonra tabiin tebri tabiin derken böyle gele gele Osmanlılara gelir. Osmanlılara müdahale Osmanlı devleti de İslam için çalıştan bir devlet müdahale böyle. Osmanlı devleti böyle. Hakkında çok şey Osmanlı hakkında. Allah'a sınavı unutmadığı şahaların muhteremler. Ve onlar kötülüğün yollar. Yani, yani yalancı tarih, sahte tarih. Öyle örtmek için insanlara. Ama hiç aksi muhteremler böyle. Hiç aksine. Derken Osmanlı gitti. Sıra gelişti. Bizlere muhteremler. Her birimize şah, herimizde böyle yani İslam bayrağını taşımak, sancağı ileri taşımak, İslam için çalışmak, Allah'a davet etmek hepimizin görevi. zerrabûril bizlere İmran 104'te. Es-Sıman Rahîm. Ve tekûn mülkümlecün. Ve tekûn olsun. Minikim sizden, Müslümanlardan ümmetin bir cemaat olsun. zekin kim kim zamirdir muhatap zamiri tek olsa K'dir. der aleyke gibi iki kişi olsa aleykuma çoğul bu aleyküm selam gibi böyle bir zamirdir yani siz demektir Min de bir anlamı veriyor sizden bir cemaat olsun toplum olsun yine hayrı nerede bunlar Hayra dağıtacaklar. Bir de hayri, insanları hayra. Nedir hayır? Allah yolu, İslam, Kur'an. İnsanları hayra dağıt eden bir cemaat olsun. Buradaki min tebziye mi yoksa beyaniye mi? Bazılara göre beyaniye o zaman bütün insanlara tek bir cemaat değil böyle. Eğer tebzi anlamına gelirse bazı anlamına geliyor. Yani sizden bir cemaat olsun. Kimden? Her devlette, her bellede, köyde, kasabada böyle, hatta her mahallede iki cemaat bir kişi olması gerekiyor. İslam için çalıştığı muhteremler böyle. Buradaki vel tekün emir. Emir de buradaki tekün emriyle gereği her yere böyle çalışmaması gerekiyor. İnsanları hayrı davet eden Şimdi bir trafik kadarsız olmuş. Ağır hasta yaralı, kanlı hastane getirildi. Önceye bakılır, yaşıyor mu acaba, öldü mü acaba? Hayatı var ama. Aya kırıkmış, kalmağı kopmuş. Ona bakılmaz. Önce yaşıyor böyle. Hayatı ruh var mı böyle? hiçbir şey yoksa böyle. Koyalım bakalım bunu. Benim nereye? Şimdi insanın ne hayatı? mali hayatı iman. Manevi hayat iman. Allah'a inanç rica ediyor. arat iman öyle. Gerçi yaban kuvvetendiği şey Allah yaklaşıyor. Önce imana davet bende. Şimdi bakılacak karşı kişi inancı sapık, biri sapık, okuduğu gazete sapık, biri de karan sapık mıdır? Gitti yok sapık kal böyle şey. İmanı yok e bende. Hemen bir şey şu sapık günahmış, şu sapık kuvvetimle savakmış. Ya yani, ne yapıyor kuvvetim bende? Bak kuvvetimde ne kadar Kese başı. Yemez adam böyle. Onun sonra bil marufi, emrin maruf geliyor sonra. Veye emre bil marufi. Veye emre bil Maruf emir. Maruf Allah emrine bir emri uygulayan şeyler. İlahi emirler şu an. Sonra bakılacak. Neden bakılacak? Önce bakışının farzlar var. Farzlarında. Namaz kılıyor mu? Kılmıyor mevcut bir kişi namaz kılmıyor. Kalkınlarından parmak üzüden bahsetmedi. Namazdan böyle. Namaz dinin gereği böyle. Namaz dinin gereği. bedenen başlı namaz böyle. Ve ne münkeri. Sonra yaptığı günahları bir kusurlu bir şey varsa ondan da melekmek. Ve ne hevâ alü Münker Münkerde Allah'ın kabul etmediği İslam'da olmayan günahları böyle. İçki içiyor. Mesela biri kadın kız açık geziyor. Açık geziyor. Açık gelmek, gerçek kışın biraz kapanıyor olarak soğuk diye ama, da bu soğuk diye kapılıyorlar ama, bir bahar yaklaştı mı, ben üzülüyorum. İlk bahar yaklaştı mı, üzülüyorum. Havva ısındı mı, içme, çığırma, çıkıyor Allah korusun ben. Yatak kıyafetiyle yani ev kıyafeti değil de yatak kıyafetiyle dışarıda böyle. Yer, bastı toprak var ya bastı toprak kütülenenler titriyor böyle. Allah'ım izin verir ki batayım diyor ki. Yani Deprek olayım diyor ki. Sallayayım diyor. toprak kütülenenler. Yani nerede olsa olsun bir toprak üzerinde gün eşleniyorsa toprak kitliyor Allah'tan korkuyor. Allah izni ben bunu batırayım demem. Açık eden kız adını her altı toprak ona beddu ediyor. Allah yalurıyor buna batırayım yok derim böyle. İçki işlenir. Dilişkanına gider. Plaja giderler. Erkek kadın çığır şudak muhtemelen böyle. Yani Rabbimiz'e yine şahamet yağmuru yine yürüyor muhtemelen böyle. gene yürüyor böyle. Ama kim görmesine bilemiyor Biz Rahmet Ramazan mevlerinden bile Demek ki önce iman meselesi Allah'a davet, sonra farzlar, namaz olucak bunlar yapması, sonra da haramdan sakındırma, yani büyük haramlar. Kişi içiyor, kumar oynuyor, efendim bankada hesapları var, faize gidiyor. Efendim faiz için diye mi? Öyle diyorlar. Adını değişirsen adı Aleyh Hasan Fakir'e anlatırlar. Fayet faiz bu şekilde böyle. Ve ulaike kumul müflühûn. Ve ulaike işte bunlar. Bunu yapanlar. Bu yapanlar. Allah'a davet ediyor evvel. Yani amacı o evvel. Onun için dışarı çıkıyor evvel. Tabi gücü yettiği kadar eli erdiği kadar, dili konuştabildiği kadar, işte kırıcı olmadan denler. Tartışmaya fazla girmeden. Sonra bilmediği konuya da içine ayrıntıya girmeme gerekmemeli. Kesin bildiği kadar böyle. Öyle insan var, hele kadını arasında, ya bir şey söylüyor yani ama... Yaptığı bidata davet, bidat yaptı davet. Yani bir cenaze olur her kadın, kırptılar bidat böyle. Bak şu olacak, bu olacak, şu bu olacak. Hepsi boş. Günah vermiyor bunlar. Demek ki İslam'ın davetinde gerekiyor, farz sünde gibi şeyler böyle. Ya kendi bu okuyacak kitaptan ilmi hal git okuyacak kendisi okuyacak, anlayacak amaanda. Anlayacak bunu. Ya da güvendiği bir ilim adamından bunu dinleyecek böyle. Tekvayla dinleyecek onlara böyle. Yoksa günümüzde ne deccallah var çıkıyor kanallara. Allah korusun şeylere muhtemelen böyle. Yıkıcı böyle böyle. Yıkıcı Allah korusun böyle. İşte bunu yapanlar yapmanlar ancak selâ kavuşan bundan nela biliyor bak. Selâ kavuşan bunlar böyle. Yoksa bana ne yani canım Efendim işte ben kızarım da onun için şey demiyorum. Kızmak yok. Allah yok Peygamber kızdı mı ya? E kızdı mı? Peygamber kızdı mı? Her şey yapılıyor kendisine. Sireceye siniye Sireceye tanışmak. Kızmak yok bu şekilde. Ve kırıcı olmadan, içinden daha kaçırmadan, soğutmadan kim ne diyor? Tartışmaya girdim ben ben bunu şunu böyle şey bana cevap veremedi. Benim ama bey konnişi daha arzulu bu sefer. İslam'ın daha uzaklaştığı o katlardan bana. Bu aynı zamanda çevre men emre bi marufun selek emri bi mahufin hazireye kadar. Kim yaparsa marufu bunu işine maruf olsa ama sen yaptığı kendisini de İnsan uygun konuşsun. Önce nedir? Kavl-i leyyin. Bela Musa Aleyhisselam buyurdu böyle. Gidin Firavuna. Onlar konuşsun. Kavl-i leyyin ederim ben. Fekul aleyhü kavlin leyyinen. Fekul aleyhü kavlin leyyinen. Musa Aleyhisselam. Bela buyurdu. İzze bilâ firân inne ütegâ. Ya Musa hemen ilk görevi merkezden başlıyor Noktadan başlıyor. Firavun'a gitti. O tuğuyla azgın. Arun ailesi yarının yanına al gidin. Ama onunla yumuşak konuşun. Fekule lehukavle leh müdahil yumuşak konuşun. Mevlam ve Musayn'a buyurdu. Firavun'la bile konuşurken, onu derken, onunla bile yumuşak konuşun. Efendim ben kızarım. O zaman nefis bir arayayım. Yuhid bir arayayım o şeyim bir insan aşrağılacak, yavaş olacak, bakacak ki neticek vermeyecek, kesecek o zamanlarla. Kesecek, o kişi 13'ün Özellikle bu yanlış tebliğ etmemek gerekiyor. Ben. Yanlış tebliğ etmeye gerekiyor böyle. Biratları teşkil etmemek gerekiyor. Yani bu iş yapanların da bilinç olması gerekiyor böyle. Nahl suresi 28 husyet 35'te. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men ahlene kabilen. kimdir? Kimdir? Ahlere en güzel hangi yönden kalın söz bakımından? Yani kimin sözü, konulması en güzel odur Allah katında. En güzel söz kimin Allah katında? Min de ilallah Allah. da edenden. Min Aslan bin ile men bu. Bunu sakin edem alıyor mümeh. Bin men i̇şte Allah ilallah. İşte Allah'a davet ediyor. onda konuşuyor, söz söylüyor. Bunun sözünden daha bile bir söz var Allah katında. Yani diğeri Kur'an okuyor, Allah zükrediyor, şuna bunu yapıyor, oturmuş. Ama kendi halinde. İslam'a sahip çıkmıyor muhteşemde. Yine sahip çıkmıyor böyle. Neye vereceği bu? Meyvesiz ağaç mı? Meyvesiz ağaç mı? Meyveli ağaç böyle Yalnız ben kurtulayım diyeyim. Derim derim. Kişi kendini her şeyini fedaklı yapacak. Kurtulacak mı? Kurtulacak. İnsanların dinle sahip çıkmak. Meylem soruyor. Ve men ahsini kavlen. Kimin sizi daha? buna güzel söz var mı? Daha söz var mı böyle? Allah da eden daha Allah davet söz veren böyle. Allah'a etmek bu tarihde maddelemler üvvet ve emriyle farz olmuş oluyor. Farz böyle bak. Farz. Yalnız buradaki miniküm, mini, mini tebci anlamına göre farz-ı kifay oluyor böyle. Farz-ı kifay oluyor böyle. Yani bir toplumda, bir köyde, bir mahallede, bir şehirde, bir yerde hiç kimse İslamı savunmasa, İslamı çalışmasa her türlü oluyor böyle. O zaman fazla inanışım böyle böyle. Ama bir grup, bir grup İslamı savunuyor, çalışıyorsa onun yazdığı ama gerekiyor. Ama kurduş onlara ama felan onlara. Onlara derim. Yani demek ki ağzından çıkan her söz nefis karışmadan. Efendim, öfkelim, kızdım da işte artık. Kontrol kaşyerden efendim işte dengeyi bozdum bak bu efendim. Ozan bozdun yok bari. O bir şey lazım. Dengeli olacak. Amaş kişi aşırı acele eğilecek, bükülecek, icabını da Allah'a yolunda verecek bir şey oturlar mesela. Peki bunun başarı olur mu terahındır. Örnek Medine-i Münevvere'ye, Medine-i Münevvere'ye örnek oturlar Altı kişi Altı kişi geldiler Mekke'ye. Diyelim Mekke'de kendiniz var. Altı kişi geldiler Mekke'ye böyle. İmamet diyelim Ali Efemiz üzerine. arası böyle. Milada, Akabe'de imametler. Döndüler birbirine çalışma başladılar böyle. El sohbetleri yaptılar böyle. Kurum başarın da orada burada herkesin bir yakını vardı müteahhida. Kardeşi vardı, amca oğlu vardı, dayı olu, arkadaşları, sami şeyi vardı şey böyle. Herkesin yakını vardı böyle. Menat tokuyor, tokuyor bunlara böylece. Sonra da bu sabt gidince medine bireye iş daha büyüdü böyle derim, derim. daha büyüdü. Erandülle, tevazimiz medine iş zamanlar medine tamamı yakırmıştı olmuş derim, derim, derim. bak aldık işte böyle. Alttaki başladı Ama çalıştırmadı, durmadanmış açtılar durmadan açtılar böyle. gündüz hesabı orada burada tatlı tatlı sözleriyle. İslam'ı işleyerek böylece İslam'ı çalıştılar. En büyük ikram Allah katında en büyük ikram yani ziyaret edir Allah davet için insanlar bir ikram etmek derler böyle. Çünkü insanlar ikram edilince günün yumuşar böyle. İnsan bunu davet eder. İşte komşusu apartmanda mesela, ev komşusu, iş yerindeki iki arkadaşı, ne bu arkadaşı, mesela kimsenin böylece. Bunda insan hafet eder. Hicabından bir iki, bir iki böyle hepsinin toplaması bile. Birkaç tane böyle bilinçli sunan insan toplar bunlara dağılırlar. Bunlara çay ikram eder, işte bir pasta ikram eder, bunlara bir şey ikram eder, böyle bir yapar bunlara. Böyle bir mağlubi hava oluşur. Hiç bu işine girmeyenler bakar ki Allah bu ne güzel bir, bir şey muhtemel efendim. Bakar güzel bir şeymiş işte vereceğim. Peygamber zamanında açma zamanında yemame emiri yani oranın kablenin reisi alus simame alus simame müşrik yani. İslam Birliği oraya gitti, yakadılar, yakaldılar kendisini, tabii esir olarak birine getirirler. Peki maalesef adetleri savaş esirlere gelince, onları hesabına dağıtırdı müddetler. O dönemde esirler biri kapanırdı, mahzeni kapanır, altı böyle. Karanlık kıyır, kapanır her yani şey. Peygamber de yapmaz Ay böyle. Bir esir çok gelince, Hesabına buyurdu kim ne kadar esir evine bitirebilecek, ne kadar sahipti. Biri geri darasından 5 tane alacağım, 3 tane alacağım, 2 tane alacağım böylece. Ve Ona emir ederdi böyle. Bakın yedinizi bunlara yedirin böyle. Ne işin var buna yedirin? Neyi bakın gördü böylece. Bu tek bazen bana tek gelince bu şümarede. Medine'ye tek getirdiği için Peygamber'i bunu meşride kapadı böyle. Tapazan meşrini kapatıp kilitlemediği için bir direğe bağlanıyordu. Böyle, kaçmaması için böyle. Direğe bağlanıyordu. Peygamber'in bunu soğudu bir gün. Kaza kalmadan böyle. Ya Sümame ne var gönlünde ne düşünüyorsun bakalım şu anda? Dedi ki Ya Muhammed Eğer beni öldürürsen o o zaman tabii kendi eskileri. Öldürürsen orada kan davası var. Biniyar'ın karabesi var arasında böyle şey. O yüzden yani öldürürsem belki de. Ama iyilik edersen, beni salıverirsen bu tabii bir şıkk edene büyük mükafattır. Dilersen fidye. Fidye. Dilersen fidye işleneceği işte. Benim kabilemden ne istersen işte onu sana verirler. Genelde esirleri öldürüyor, ya, ya alıyorlar işte. Ama peygamber e gibi adam başkaysma değil ki ona gelmedi Kurtarıcı. İnsan kazanılmak. O günü, o gününü, o dönemde bir insan kazanmak nedir kıyamete kadar kendisini kazanmak olur. Ya Günde on lira bulur bir kişi o zaman böyle. böyle. Oğulları, kızları, eşi, çocukları, torunları derken böylece böyle büyüye büyüye davra sala sala on binleri bulur günce kadar böyle. böyle. E bir cevap vermedi o gün böyle. Bir de geçti, tekrar sordu. Yasimame ne düşünüyorsun ki ne var gönlünde? Yani İslaba meylin var mı yani Ama amaç bu aslında böylece. Bak bak dağımda. müslüman oluyor zorlanmıyor. Ensesine kıyıs dayanmıyor. Bak bak böyle. Vaskı yok, zorunlu yok böyle bak bak. Ekme veriliyor, suyu veriliyor. Her işlerce görülüyor bak. Mescid'e böyle. Mescid olduğunda canı sıkılmıyor mescid'e böyle. O, o zaman hiç mescid boş kalmazdı. Bütün gece mi? Hiç boş kalmazdı. Mescid'de namahatın, cemaat namazı kılınıyor, suhabetler yapılıyor. hesap yapıyorlar. Kanada konuşmaları diyorlar. Yani gayet bir canlı bir yer böyle. Kesilişi mi bulmaz bir yer böyle. Değil bunu? Üç sefer sordu. Üç sefer sordu. Üç tane cevap aldı böyle. Yani en sonunda düşünülüyor şey böyle. Ya Muhammed dedi, F.S. İstediğinin fidyeyi iste, kavminden onu hemen sonra getirirler böyle. Ne istersen böyle. Altınlar böyle verecektir. Zengin bir kabile. O reisi bu. Verecekse bu şekilde. Peygamberimizin amacı altın değil ki muhtemelenler. Bir insana kazanmak böyle. Hele o işte reisi. İslam'a geldi mi? Kabile hemen yaksın ki gelecekler. O dönemlerden böyle. Üçüncü üstünde aynı cevap verince Ebu'l-i ki Eflikuhu Bırakın onu Salın gitsin onu. Hz. Müslim'de uzun da özetliyorum. Yalnız şu bölümünü okuyacağım ibareyi arayışlamı yani çok benim duygulanım bundan da böyle Hz. Müslim'de uzun böyle baştan özetledim. Bu da Bırakın bunu gitsin. Salın gitsin. Var böyle. Halbuki ne dedin böyle? Ödül, fidye. Fidye istedim, fidye işte. İstediğin kadar işte Bak, şartı bu böyle. İşte işte bu hemen sana verirler. Bir altı istemi ondan verecek. Bırakmaya gittim böyle. Bıraktılar. Hem, Hem muhakabı atmadan çıktı meşritte. İlerinin nahlil bir gitti hurbalık. Karibin birer meşridi. Meşr'e yakın bir oraya gitti hemen böyle. Çıktı meşritten hurbalığa gitti. Gitti ama hava değişti muhteremler. Meşlette Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri yaptı. gelip gidiyor. Melitere geliyorlar. Cemaat hep sahabeci aldı. Hepsi, hepsi sahabe-i kiram böyle. Hepsi böyle. Büyük veliler böyle. böyle. Cemaat'a namaz kılınıyor, Sesli Kur'an-ı Kerim okuluyor. Bilek'e sohbet yapıyor. Bu manevi halde almışlar da böyle. Ama kendi farkında değil muhtememdir. Huzuru bulmuşlar böyle. Gönlü açılmış, rahatlamış, hiç böyle ölüm en üstte kalmamıştı böyle. Taltıyı böyle alınmış, manevi bir haram Ama bunun nereden bilmiyor tabi böylece. Mersen çıkıp da serbest kalınca önce bir sevindi. adam bana çıktı, Mersen çıktı, hava değişti böyle. O malevi haz gitti, ruhsal hallere gitti. O gitti. Sanki bir karanlığa, çukurlara gülüldü. Öyle baskı altına gülüldü böyle. Gene böyle gönlünde daralma, sıkılma başladı. Kurum oldu da. Fakı teshele. Hemen yıkandı. Gidemedi bak baktı. Gidemedi memleketler. Tekrar dönecek meşkide. O havayı temiz etti. Soldu havayı. Atmosferi. Mali havası soldu. Bu vakti yok. Dünya bir tarafa ya karanlık, herhalde zulüm at. Gerçekten meşr demiş ben de işte. Geri dönecek. Faltı sele yıkandı. Sümme. Dehalen meşride. Döndü meşrde geldi. adam. Bak meşrde geldi. Çok hale, Bak kapıdan girdi. Dedi. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne muhammeden abduyu ve resulü. Ve bunu dedi mutlaka. Hiç peygamber kim bir tekbirden etmedim ben. Etmeden, tabi orada her şey öğrendi böyle. Bir, birkaç gün kaldı orada, kaç orada Müslüman oldu orada, bunu öğrendi bu şekilde. Bir işte geldi, kapının geriye gelmez. kızı seçse tüm tarafla böyle. Geliyorlar gelim o teraniler. Tabi cesme geldi ya, cesme geldi böyle. Yani cesme ruhu Allah çekilmesi, ruh Allah çekilir böyle şey. İlahi cezbe böyle. böyle. Ruh Allah yanı böyle. Yanlar mutlaka böyle. Yani ilk üstü olanlar tam onlar da buhar hepsinin bu harı olur böyle. İlahi böyle. O külü bataklığından şiritten çıkıp böyle İslam'a gelenler buhar harı olur böyle. Öyle manevi cezbe gelirken üstüne Allah'a başladı böyle. Tatlı bir Allah'a böyle. Tatlı bir Allah'a böyle. böyle geldi. Geline geldi. Dedi ki ya Muhammed şimdi peki Vallahi makane ale erdi ve şun ebgad-ı ileyye min vecike. Ya Muhammed bak burada vallahi diyor. Allah'a medenim ki diyor. yüzünde senin yüzünden daha bir nefret yok mu yoktu bana böyle. Yani en kızdığım tiskindiğim böyle nefret ettiğim, en çirkin yüz senin yüzünde bana böyle. Fakat esbahar ve şüke ehabbel hucu küllüya ileyya. Ama şu anda öyle bir haldir. Gelir ki bana yeryüzünde en sevimli senin yüzün şunu bana Yer Yeryüzünde en sevimli senin yüzün verir. Ali veriyor. Bana ya muammele en kötü din İslamdır. Daha önceden verir. İslam dini. Şu anda en güzel din bu. En kötü belde bir diniydi böyle. En kötü belde şu bir dinem, böylece dünyadan geçilip mutlaka böyle. Teğmen olarak mesela teren işte bunlar uygulam metodlar mutlaka bakın böyle. Yani böyle kız isteyemiyor böylece. Sabere bunu zorlamıyorlar. Yasıma İslam olduğu zorlamıyorlar böyle. Neyse tabii sabah geçti. E, İslamla savaşmış. Çok Müslümanlar kanına girmiş, Onun için bir kanlı havası bürüyor. Çok Müslümanlar kanına girmiş, İslam'dan savaşmış. İslam düşmanı, peygamber düşmanı, din düşmanı. Böyle bir kişi. Böyle olduğu halde bunu bizimle kapamıyor. Bu Kapan bizimle böyle, böyle. Ataş bir şey demiyor böyle. Mescidde bulunduruyor. Birkaç mescide kaldı. İslam havasını solunayınca, o feyze alınayınca mescidde değişir. Mescidde. İşte böyle İslam dışı, yaşam dışı olanları da muhteremler, hanımlar olsa kirtab böyle. Bunları da araya alma gerekiyor bundan evvel. Ama ki şey tek boş olası olursa o zaman hiç bir tat vermez muhteremler böyle. İslami hava bozulmamalı böyle. Yani Müslüman da bulunmalı. Bu iş hazırlığı olmalı. Ona göre bir hava bir hava olması gerekiyor evvel. Manevi hava olması gerekiyor evvel. Peygamber hayatından, evli hayatından böyle. Bir kadar kişi duydukları insanları konuşmak gerekiyor bunları. İnsanlara böyle her yolla kurtarma çalışmak. Peki bir insan, bir kişiyi kurtarsan ne olur? Bataptan, çukurdan. Ne oldu? Hazı Şerif tabağında. Ve bu peygamber ben essem alayı rejülüyorum. Bir elinde bir insan Müslüman olsa, ben esmalara yediği rejülüyorum. Bir insanın elinde bir kişi Müslüman olsa, kişi uğraştı, çalıştı, çaba aldı, ilgilendi, mesaj etti, telefon etti, davet etti, gelirdi, işirdi. Yani diğer bir fakire versiydi onları o kadar alamaktı. Allah için onu yarıyor böyle. Bir insanın hayatını kurtarmak için böyle. Ne için bunları verdiği için? En az sahih birey 700'den başlıyor Allah. Yani bir çayın, bir çay şekerinin böyle. Bir puhaşanın sahabı, en az sahih sahi, birey 700'den başlıyor böyle. Bunu davete böyle. Allah için olacak bu daha böyle şey. Vecebetlehül Cenneh. Vecebetlehül Cenneh. Onun cennet vacil oldu Peygamber'e. Yani bir kimse da çalışsa, çabalasa böyle. Üç gün, beş gün, bir ay, üç ay icabında böyle uğraştı, çabaladı, kızmadı, bunalmadı. İçham yumuşak davrandı, yumuşak konuştu, her ikrami yaptı, sonundaki işin şey, dönüşü yaptı muhtemelen böyle. Ona cennet vacip oldu ve böyle bir şey oldu. Cennet böyle. Adın üstü şöyle Arapça şerhinde. Lian ne şubeti mülen libi beti var. <gülüyor> Lian şubeti mülen libi bete. Çünkü diyor insan Allah'ın davetmek bu peygamberlik görevinin bir şubesi bölümudur böyle. Onun size büyük olsun böyle. Yani peygamberlik makamının var makamının bir şubesi böyle bu. İnsan davetmek böyle şey böyle. Amacı ocağı böyle böyle. İnsan hekim ya bunlar böyle. Yani her insanlar bu gelir böyle amca olur, dayı olur, komşudur, şudur, iş adamı, arkadaşıdır. Kim olsa o zaman verecek. İlgilenmek gerekiyor. İnsanı kurtarmak var. Bir kişinin kurtarsa ona cennet vacip olduğu biliyor. Allah'ın Resulü aleyhissamadü teyordur. E i̇nsan yıllarca çalışsa üç beş puan kişi yüz kişi kurtarsa o tane böyle. O hesabı var. Yalnız bu İslam'ın davetine Tabii de bir karşısında beklememek gerekiyor ki mutlaka böyle. Yani dünya çıkıramam gerekiyor. Kuranda Fıkhın altında bir sure var adı Şuara suresi. Onda genelde peygamberlerden bahsediyor. Her peygamber davetinde sonra şunu söylüyor: İnşilallahu Rabbi alemin. İnşilallahu Rabbi alemin beyle. Benim Benim müjdemci Allah'a aitim. O Rablarım artı böyle. Yani bir çıkar yapmamak bu şekilde böyle. Yani İslam için kişi ne yapıyorsa canla malla verecek, İslam'dan bir şey almamak bu böyle. Yani dünya içinde başçı olması gerekiyor, İslam'dan İslam olmaya olmaya İslam Yani İslam adına İslam ediyor ama cevümlü doldurmak bu başka bir temele. Yine Peygamberimiz Men bir insan insanları davet etse et, hidayete, İslam davet etse böyle, İslam jantıya. Kane min ejje misr ucürüm ben tebi ahlu. Cinlere şeyab olsa namazkına namaz şeyab oldu. Arkadaş imana var, var ama namaza gevşek. Onu uğraştı. ay ilgilendi. Koluna girdi. Hadi bakalım. Bir de beraber bugün bir gidelim bakalım dedi. O uğraştı bunu da kırmadan, usandırmadan, bıkınlık da vermeden tabii. Ona göre böyle. Bir de durumu da durumunda gözetemek gerekiyor. Manevi olarak böyle. Ki şu anda belki bir şey canı sıkıntılıdır. gönlü dardır. Bir bunlanmıştır. Yani patlayıp bir ara kişi O anda onu söylersem zarar okterim böyle. Bunü sahabeler Peygamber Efendimiz'e Peygamber Aleyhisselam Her zaman meşru sebebi yapmaz Efendi burada. Peygamberimiz hesabını duruma bakar der Efendi. Hesabına bakar der Efendi. Onlara bıkındık verimi şeklinde böyle. Böyle bir, diyor, bir, böyle bir, böyle bir böyle. Şekilde, böyle. şekilde böyle. Bu da mühim isteyenler yani kişi bakması durumuna, kişi iş adamı der mesela o gün yorulmuş, çok uğraşmıştır, bir şey kızmıştır. Daralımıştır yine yani, hapsetmiş halde gideyim şurada dedim ona böyle altay kişi tamam dine çıkalım orada böyle, böyle bir konuşmalı şuradan buradan böyle gönlü yap, nasıl yapma gerekiyor böyle böyle ki bir insan bir kişiyi hidayete getirse bir kız harımı örtünde açık mesela aşağı geziyor onu ilgilendi yavaş yavaş kalp kırmadan uzatmadan böyle. Bıkıntılmadan böyle, vermeden uğraştı, örtündü. O kız örtündüğü sürece dünyada, dünyada aldığı hesabın bir miside ona siyah bulan öyle oldu. Bilmiyordu böyle. Bir yere kuru okumuzu öğretti. O kişi dünyanın kuru okuduğu sürece alırsan bir katı bir misi de onu örden kattı böyle. Bak. Namada siyah oldu, orada siyah oldu. Bilinçlisinin olasılığına sebep oldu, içki bıraktı, kuma bıraktı, o kadar pis basından koptu, o kanaldan koptu. Bir futbol belasından koptu, futbol belasından koptu. Yani futbol, spor değil mi? Spor değil 25 kişi sahada koşuyorlar, bir topun peşine, o topun içerisinde hava, boş, hava başlattı. 25'te koşuyorlar. Yirmi beş bin kişi sahada, kışın karda bile böyle. Bağır, çağır, şişer benim bağır, çağır, kır, döv, savaş böyle. Bunu sıfırın tanıya. Peki, demek ki bir insan birine seyap oldu. Birine seyap oldu böylece. O kişi mesela dünyaya namaz kılıyor. Aldığı İslam'ın birincisi buna veriliyor. Onun hesabı istiliyor peki? Laim kusur halike min ucurum şey yani. Onun sahibi esirmiyor. Layen kuzu. Esirmiyor peki. Onun sahabını alıyor. Ne kadar sahibi alıyorsa tabii ona sahibi olduğu ibadetine bağlı. Hele namazsa, hele beş namada başlamışsa bu gece kazanmaktan. Günde beş hareket namaz kılacaksın. Ders hareket namaz beni vermedi. Günde ne yapar? Kır rekat beni. Kır rekat beni. Kırk Fatiha, kırk Besmele, kuşkada zam-ı okuyor böyle, teslihatı, etkiyatı böyle, hepsi okuyor, okuyor böyle. Yani bir günlük kırk rekat namazda o kadar sevap şey alıyorsa, o kadar sevap şey alıyorsa, onun sabitini silmeden aynen bir mesele onun sevabı şey alamakta. Bir böyle. Bu neden olan ortamlar? Gerçekten bunlar Yan gelir muhteremler. Yan gelir böyle ya. Yani. Böyle bir yan gelir ki kişi öyleyse bile mezara devam ediyor böyle. Mezar devam ediyor böyle. Daha bunun için nefis etmekte az ver okudum. Hadi şey muhteremler. Mesela kitap yazmak, bunlara basırmak, dağıtmak, bu koşmak da koşmakta hep bundan böylece. Elhamdülillah hep bundan yan gelir muhteremler. Bir kitabı Hiçbir şey duymayan insanlar vardır böyle. Okur, Allah siyah kudusuna yöneliler. Bu duygulamıyor muhtemelen böyle. Bakar ki dünya hayatının boşluğunu aldılar. Tevbe dönüş yapar böyle. Ama senin haberin, haberin yok. Allah bunu biliyor mu? Allah bunu biliyor muhtemelen böyle. Bela bile böyle. O kişi dönüş yaptı. Ne kadar siyah kazanıyorsa bilmiştir. Ona siyah buna böyle. Sıhhat oldu. Yani çok büyük bir kazanç hem de aharete devam eden de muhterem, özel bir kişi göre ne gerek verecek? Mekke mükerremede bundan tahminim tam kesin benim için 40 yıl önce muhteremler şiddetli bir alim ama gerçi büyük alim işlemesi Hindistan'da İslam'da bir alim Müslüman alim Mekke mükerremede Araplar sohbet yaptı. Önce Araplar yastıktan sonra. Her zaman değil de böyle. Haram şehrinde Kabe yakın bir yerinde Araplara önemli sohbet yaptı böyle. Demek ki o tanıdık ki toplanmışlar. Ben de namaz orada kılmıştım da o vesileyle orada toplanmışlar istemeleri orada bulundum ben de. Şimdi bakın meslemler hiç zaman tebiş mutumuyor onun sözlerini. Kim bilmiyor Şöyle başlı giriş yaptı böyle girişte. Dedi ki, siz ilk Müslümanlar siz sizsersiniz böyle. Arapsınız dedi. Kuran bizden iyi biliyorsunuz, hadisler iyi biliyorsunuz böyle. böyle. Çoğunuz dedi peygamberin ve esabın torunlarısınız bana. Siz aleyhmesiniz böyle. Ben size de buraya de haşa de, de öğretilmeye sahip olmaya gelmedim dedi böyle. Hadim değil benim bu dedi böyle. Peki neye gelin dedi? Dedi ki bizim dedelerimiz dedi böyle. Bizim dedelerimiz dedi ileklere taparken baktı. İleklere taparken dedelerimiz dedelerimiz dedi. Dedeler, dedeler, gemiyle insana gelmişler. Ticaret amacıyla. Gemiyle insan gelmişler. Onların amacı dünyanın ticaret ikinci planda önce manevi ticaret edilmiş dedi. dedi. Gelmişler iyi insana. Bizim dedilerimizle ilgilenmişler onlara böyle. Onları İslam'ı unutmuşlar. Yükselen okularıyla böyle sözleriyle anlatmışlar. Elhamdülillah bizim dedilerimizin islam olmuşlar böyle. Ben şimdi onların tohum olduğunu size teşekkür ederim bana böyle. Ben şimdi teşekkür ederim size böyle. böyle. Yani siz buna sevip oldunuz, oldunuz. Benim ecdadım Müslüm olmuş ki ben Elhamdülillah Müslüm'ün şu an bunun teşekküre geldim. Yalnız dedi, uzun kağıtı da, ben bu, bu özünü alıyorum da Bir babanın iki oğlu var, babanın iki oğlu var dedi. Böyle. Bir yetişkin, kendine iş gelir, tutun koparıyor, yapabilir, işi becerir. Böyle. Bir de küçük oğlu var, o da eline bir şey gelmez böylece. Babası dedi, büyük oğlundan bir şey emrediyor. Oğlum şunu yap. Örnek şimdi ne olduğunu unutmuştum da, ben örnek burada. Mesela su içti babası. Oğlum bana bir su verir misin? Diye. Ama evde, babası evde oğluna büyük oğluna emrediyor, yani rica ediyor, istiyor. Oğlum bana mesela bir su vermişsin Diyor. Hiç aldırmadı hiç aldırmayalım. Demek ki babası rahatsız kendisi kalkamayan neyse böyle. Tekrar babası buna rica ediyor. Oğlum bana su verir misin? Hiç gene kımıldamıyor böyle. Üçünün üstüne diyor kalkmayınca bu da ben küçük oğlu. Alıyor ki abisi de kalkmıyor. Babasına su vermiyor. O böyle fukuyor kalkıyor dedi böyle. Alıyor dedi suyu dedi. Bardak alıyor dedi böyle. Ama küçük de ayağı takılmıştı. Işte, düşüyor yerde dedi. Bardak kırılıyor. Süreli kırılıp elte su döküyor böyle. böyle. zarar verdi. Şimdi babası kime kıstın dedi. Kim kıstın babası? Suyu döken, sürayı kıran, bardağı kıran küçük böyle. Yarı ıslayan küçük olur Ama Babası kime kıstın? Ne dersiniz dedi mi? Sordu böyle. Diyorlar, büyük olan kılması gerekiyor. Bu onun göreviydi. Bunun göreviydi. Bu dayanamadı babasının bu teklifine kalk yapmaya. Şimdi ilk bir mutlaka bakma mutlaka. böyle? Allah emdi de bize de böyle. İslam'a tebliğ etmek, insanlara davet etmek, Allah'ın da emri bu. İnsanlara böyle. Kendi Müslümanlara emri böyle. böyle. İslam'a çalışmak, İslam'a davet, konu tebliğ, İslam'a çalışmak, size de bizim abimiz neden Araplara. Siz bizden önce Müslüman olmuşsunuz. Çünkü hesabınızı yukarısınız baya. Kuran bize iyi biliyorsunuz, dini bize iyi biliyorsunuz, işi daha iyi biliyorsunuz. Allah emrediyor diyor, İslam'a çalışın diye. Ama ya baktı ki biz, baktı ki biz diyor, siz hiç çalışmıyorsunuz diye baya. Katolcuktu, oldu geldi, zenginleştiniz, devadan efendim Kadıka bindiniz. Şöyler asfalt oldu, rahat ediniz. baktık ki diyor, siz diyor, siz dedi, dünyaya daldınız dedi böyle. Dünyaya daldınız, dünya için çalışmıyorsunuz dedi böyle. böyle görünce baktık ki birisi çalışmıyor dedi, biz de bu süre çalışmak kalktık dedi böyle. Kalktık dedi. Eğer dedi, hata edersek dedi, Allah bunu işte soracaklar Ve muhterem cemaatimiz en tatlı huzur böyle. Bu farz olduğu için nafiye namazdan, hacda, ömrden daha fayda muhterem böyle. Ya yani, nafiye ibadeden daha fazla böyle. Allah için çalışmak böyle böyle. Yani hep de hep inşallah böyle. Elimizden geldiği kadar her imkanda yer alarak böyle. Mesela cuma gecelerinde mesela şekil. İmam Bârek olsun böyle. Cümle hangi camidecisin? Mesela kılmıyorsa bile. Ya yani hangi camidecisin Cuma namazına? E i̇şte kandil günlerinde, şunlarda, bunlarda böyle. İşte, sabah namazına mesela ama arkada ben bu sebebiyle geç kaldım, sen kalktın mı sabah namazına böyle? Uyuyorum muhtemelen. Uyuyorum bunlara böyle. İslam'a çalışma, İslam'a çalışma muhtemelen böyle. Bakın, bir insan bir kişiyi bana getirirsin, ona cennet vaci Bir kişi imanlar. Bir kişi şey gitsin böyle böyle. Ya çok olursa, tabi saat ol, büyü büyür adam böyle. İlahi ne fatih.